Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Cerrahilettin es-Suyuti ve Durrul Mensur fi't tefsiri Bilme me'sur isimli tefsiri üzerinde duracağız. Geçen hafta Suyuti üzerinde konuşmuştuk. E, Suyuti'nin bizim sadece tefsir açısından değil, İslam ilim kültürü açısından en önemli yönü nedir desem ne dersiniz? Yani hani zirve olduğu bir konu var Suyuti'nin. Geçen hafta söylemiştim. Yani Suyuti denince aklımıza gelen ilk şey e, ne olmalı bizim ilim tarihimizde? Ee, Suyuti'nin zirvede olduğu yer yani tartışması zirvede olduğu yer neresidir? Sorum anlaşıldı mı? Sorum anlaşıldı mı arkadaşlar? Who? Cevap yok mu? Geçen hafta söylemiştik. Yani Suyuti'nin bizim İslam ilim kültürümüzde ulema arasında zirve olduğu bir yer var. Yani bu konuda suyuti tartışmasız, tartışmasız bir numara dediğimiz bir şey var. Nedir o? Bir özelliği var. Yani bu subjektif bir şey falan da değil, gayet objektif bir şey. Hayır. Geçen hafta söyledik. Hatta bak şu anda tam karşınızdaki fotoğraf biraz ipucu verebilir. <gülüyor> Hayır. Evet Harun Uslu. Teşekkür ederim. telif ettiği eserlerin sayısı. Yani suyuti en velut alimdir. En velut müelliftir. Ee, en çok eser yazmış müelliftir. Kimine göre 600, kimine göre 1500 civarında eser tehlif etmiştir. Hacel İsmailoğlu nerelisiniz siz? Asuman İsmailoğlu diye... Tanadığınız birisi var mı Asuman İsmailoğlu? Bir i̇lkokul arkadaşım vardı Asuman İsmailoğlu diye. O da Trabzonluydu ama yani şimdi 35-36 yaşlarındadır. <gülüyor> Ha bir sorarsanız sevinirim. Ee, Asuman İsmailoğlu belki onun soyadı değişmiştir de Fatih İlkokulu'nda Fatih Öğretim Okulu'nda İlkokul ee, ilkokul arkadaşlarımızla böyle zaman zaman bir araya geliyoruz da. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Suyuti hakikaten her konuda eser yazmış. Bir de şunu da söylemiştik geçen hafta Suyuti'nin e, temel İslam bilimlerinde yani tefsirde, hadiste, fıkıhta özellikle hadiste çok önemli eserleri var ama en zayıf olduğu alan e, kelam ve felsefe. Yani en az eser verdiği alan belki kelam da vermişti de ama felsefe yani felsefi konulara çok fazla ilgi duymamış ancak onun dışındaki konularda e, epey eser yazmış. Eser yazmasını neye bağlamıştık? Siz cevaplayın. Geçen hafta Celaleyn'i okuduk. Celaleyn üzerinden suyutuyu yü konuşmuştuk. Neden çok eser yazmıştı? Birinci sebep neydi? Yani hep monolog olmasın. Sizi göremiyoruz ama en azından yaz yazılarınızı görelim. Evet, birinci sebep bence evlenmemiş olması. İkinci sebep, mesela Zemahşeri evlenmemiş, Taberi'yi evlenmemiş, Nebevi'yi evlenmemiş. Bunlar e, oldukça önemli eserler yazmış alimler. İkinci sebep arkadaşlar, kütüphaneci olması. Suyuti kütüphanede kütüphane de çalışmış. Dolayısıyla kitaplarla içli dışlı. Üçüncü sebepte yine çok önemli, çok fazla tedrisle meşgul olmamış. Yani tedrisle meşgul olmak hakikaten yorucu. Şimdi ben dersten geldim, e, iki saattir ders anlatıyoruz, e, hakikaten insan ister istemez yoruluyor. Belli bir yaştan sonra zannedersem bu daha da e, artacaktır. E, fakat derse meşgul olmadığınız zaman yazmak için elbette ki daha müsait vakitleriniz oluyor Suyuti de bu manada çok fazla idari görevleri olmamış. Tedris'te de, de çok fazla meşgul olmamış. Kütüphanecilik meşgul olmuş. Hatta yine geçen hafta söylediğimiz gibi kendisine intiharcilik suçlaması yapan mesela Sekhavi o da önemli bir hadis alimidir. <gülüyor> Sekhavi ile ciddi tartışmaları var. Sekhavi, Suyuti'yi İntihalcilikle suçluyor. Suyuti ise e, sehavi asla intihalci olmadığını söylüyor. Hatta e, El-Farık e, Beynel Musannifi ve Sarık diye de bir risale yazıyor. Yani Musannifi ile Sarık hırsız arasındaki fark diye. E, suyuti e, Fakat e, bir yerde de yine söylemiştim tekrar edelim. Kastallani burada var mı onları bilmiyorum ama bunlar önemli şeyler. Kastallani'den bazı yerlerde alıntılar yaptığını isim vermeden söylüyor. E, fakat burada yine şunu söyleyelim bizim eski ulemamız alıntı yaparken e, isim verme konusunda çok titiz davranmamıştır. Yani her yaptığı alıntıda isim zikretmemiştir. Eğer öyle olsaydı herhalde Beydavi'nin tefsirinde yüzlerce defa Zemahşeri'nin, yine Nesefi'nin tefsirinde yüzlerce defa Zemahşeri'nin adının geçmesi gerekirdi. Öyle yapılmamış. Ee, ya da mesela Elmalı tefsirin tefsiri özellikle son taraftan da çok ciddi manada alüslüden etkilenmiştir. Bazı yerlerde isim zikretmekle birlikte ekseriyette isim zikretmemiştir. Bunun önemli bir sebebi yani hırsızlık yapmak, intiharcilik değil, ilmin beynel olduğunu düşünmeleri. Yani bu doğrudan, Belki o alemin görüşü de olmayabilir. O da belki bir başkasından almıştır. Artık bu umuma mal olmuş bir bilgidir. Sadece bir şahsa nispet edilecek bir bilgi değildir anlamında e, olsa gerek diye düşünüyorum. Bununla ilgili hani fıkra gibi bir olay anlatılır ama yaşanmış bir olay. Zannedersem Abdullah e, Abdullah Ay Demir miydi? Yani bir hoca böyle tercümelere ilmi halleri de olan birisi doğulu bir alimimiz <gülüyor> bir ilmi hal yazmış ilmi halinde çok geniş ölçüde Ömer Nasuhi bilmenin ilmihalinden istifade etmiş hocaya demişler ki ya hocam sizin bu ilmi haliniz yani yüzde yetmiş yüzde seksen neredeyse yüzde doksan Ömer Nasuhi bilmenin ilmi haline dayanıyor onun adını da vermemişsiniz, zikretmemişsiniz. Yani niye böyle yaptınız? O da doğu şivesiyle demiş ki, kardeşim demiş yani Ömer Nasuhi bilmene vahiy mi gelirdi? Yani o da bir yerlerden almıştır. O bir yerlerden aldığı gibi ben de ondan aldım demiş. Yani bu hırsızlık değil ama bir manada bunun tabii olumsuz yönleri de olmuş. Yani özgün düşünebilmenin belki önüne geçmiş bir engel olmuş da denilebilir. Fakat suyuti sadece yani tekrara dayalı eserler yazmış bir alim değil. Özellikle fetavasına filan el fetava ona bakıldığında risaleleri oldukça özgün eserlerdir. Suyuti aynı zamanda sufidir te'yidü tarikatil aliyye e, diye bir, bir şazili tarikatını ve genel olarak tasavvufu savunan <gülüyor> mesela Allah zikrini yani lafzatullah Allah, Allah diye yapılan zikri savunan ki e, selefi ulemanın önemli bir kısmı buna karşı çıkarlar. Böyle bir zikrin olmadığını söylerler. E, o kitapta o manada önemli savunuları var. Sufidir, geleneksel ya daha doğrusu gelenekçidir. Yani hadisçiler, hadisçilerin tavrını yansıtır genel olarak fikirlerinde. Ve enteresan olan bir şey daha, ben burada ne yazıyor onu bilemiyorum. Siz bakarsınız. Suyuti ile alakalı ama mesela Suyuti, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Pek çok defa, yani 70-80 defa rakam da veriyor. Gördüğünü söylüyor. Bu da enteresan bir bilgi. Tabi burada ya diyeceğiz ki yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor ya da bu yani bilemediğimiz bir şeydir. Kabul etmek zorunda olmadığımız gibi reddetmek için de elimizde bir veri yoktur. Demek durumundayız. Netice itibariyle Suyuti felsefe ve kelamı birazcık dışarıda tutarsak, özellikle felsefeyi ilim dallarının hemen hepsinde eserleri olan çok önemli bir alim olması hasabıyla mutlaka hayatını bilmemiz gerekiyor. Burada kitapları var tefsirle ilgili. Lübâbun nukûl fî esbâbun Bu esbâbun nûzûr ilgili vahidinin esbâbun nûzûründen sonra en önemli kaynaklardan birisidir. Celâle'nin tepsilini geçen hafta görmüştük. Hatırlarsanız Kehf suresinden e, Nas'a kadar Celalettin Mahalli Kesüüt'ün hocasıydı. O yazmıştı. E, daha sonra Fatiha'yı da Mahalli yazmış ama Bakara'dan İsra suresinin sonuna kadar Suyuti yazmıştı. Elitcanfi Uluumur Kur'an yine çok önemli tefsir usulü ve tefsir tarihine dair e, dair Uluumur Kur'an'a dair çok önemli bir eser. E, Zerkeşi'nin El Burhanı ile birlikte ki Zerkeş'i biraz daha öncedir. E, son derece önemli bir e, eser. Efendim burada yine Suyuti'nin Tabakatul Mufessir'in mesela. Müfessirlerin tabakatına dair hatırladığım kadarıyla en eski Tabakat-ül müfessirin kitabı bu olması lazım. Tenası kuddur arfi, tenası bir e, su var. Bu da su, münasebatla alakalı e, önemli bir eser. <gülüyor> Tarih ile ilgili eserleri burada. Evet, bu da eddurul mensur, çeşitli baskıları var. darül fikir baskısı bu. Bendeki baskı darul fikir değil. Daruhiyaturası La Arabi'nin baskısı var bende. Şimdi bu eddurul mensurun. Özelliği nedir? eddür mensur şunu söyleyelim. Hadis sayısı itibari, daha doğrusu rivayet sayısı itibariyle en hacimli, en bol rivayeti ihtiva eden tefsir, rivayet tefsirlerinden birisidir. Burada suyuti rivayetlerin sahih ya da zayıf olmasına pek itibar etmemiştir. Zayıf da olsa Mevzu olsa rivayetleri almıştır. E, senetlerinde genelde vermiştir. Bazen senet tahlili de yapmıştır. Az da olsa işte e, filanca alim nakletmiş ama bunu tasih etmiş ya da zayıf görmüş diye ya da hadis verir. E, fakat bu zayıf hadistir diye bundan bahseder. E, tamamen rivayetlerle doludur. Hiçbir hemen hemen bir ilgili bir ifade yoktur. Suyuti'nin kendisine ait de hemen hemen neredeyse hiç ifadesi yoktur. Tamamen bir rivayet tefsiridir. Bu manada İbni Ebi Hatim Errazi'nin rivayet tefsirine benzemektedir. Zaten bundan dolayıdır ki Suyuti'yi o tefsiri oldukça beğenir. <gülüyor> Suyuti bundan önce Tercumanul Kur'an diye bir tefsir e, yazmış, orada e, isnatları e, vermiş. Ama bu isnatları verdiğinde kitap hacimli olduğundan dolayı isnatları hasvederek Eddurun mensur adıyla e, Tercumanul e, Kur'an'a göre biraz daha muhtasar bir eser yazmış. Ama bu Tercumanul Kur'an bildiğim kadarıyla şu an elimizde mevcut değil. Arkadaşlar bu çok hacimli eserlerinin önemli bir kısmı kaybolmuş. Bunun sebebi ne olabilir dersiniz? Mesela Muhyiddin İbnül Arabi'nin bir tefsiri olduğunu biliyoruz ama kayıp. Çok hacimli bir tefsiri varmış kayıp. Çok hacimli eserlerin e, önemli bir kısmı kayıptır yani. Sizce bunun sebebi Ne olabilir? Yani özellikle size soru soruyorum ki biraz monotonluktan çıkmış olsun. Hikaye dinliyor gibi dinlemiş olmayın. Hacimli eserlerin Evet. Neden çoğaltılmamış olmasın? Gökalp Kılıç. Evet. Teşekkür ederim. Gayet yerinde bir cevap. Hacimli olduğu için çoğaltılamıyor. Önceden matbaa yok. Düşünün 20 ciltlik bir tefsir yazıyorsun. Mesela unutmayın taberi tefsiri bile geçen dönem okuduğumuzda söylemiştik. 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiştir. Yani böyle Halep'teki, Kahire'deki kütüphanelerden derlenerek bir araya getirilerek tekrar yeniden basılmıştır. Yoksa bir, bir süre taberi tefsiri kayıp gibi Biliniyordu. Hatta bazı müsteşriklerin 19. yüzyılın sonunda keşke şu tefsir elimizde olsa da o dönemlerde Müslümanlar neler söylemişler bunu bilsek dediğini hatırlayalım. Hacimli eserleri yazmak, istinsa etmek kolay değil. Yani 20 ciltlik bir eseri istinsa etmek her birinin en az bir ay aldığını düşünün. Yani ciddi bir e, emekle istinsa ettiğinizi düşünürseniz. Yani bir seneyi geçer bu, bir sene iki seneyi geçer. Bu da az bir şey değil, kolay bir şey değil. O yüzdendir ki çok hacimli eserlerin bir kısmı maalesef kaybolmuş. Suyuti'nin e, bu eseri de onlar arasında e, zikredilebilir. Burada her ayetin tefsirinin olmadığını e, belirtelim. Eğer hakkında rivayet varsa bu ayetlerin tefsiri yapılmış. Bu rivayetlerde sadece... Resulullah Efendimiz'den gelen rivayet değil, sahabe tabi ünnesinden gelen rivayetler de yine burada verilmiştir. Şimdi Suyuti hani sayı mi zayıf mı bunlara pek bakmamış demiştik ya, bu yüzden Suyuti'nin eserinde arkadaşlar bol miktarda İsrailiyat türü rivayetler bulunmaktadır. Ancak bu yat türü rivayetleri şu anda belki onun yeri değil konuşmak için ama yani tamamıyla e, olumsuz da görmeyelim. Yani yat tamam belki Kur'an'ı asıl mesajından insanları belki detaylarla uğraştırmak, meşgul etmek suretiyle uzaklaştırıyor gibi görülse de bazı konularda gerçekten Öyle ayet-i kerimeler var ki e, İsrailiyet dediğimiz o bilgilere müracaat etmeden anlaşılması oldukça zor. Yani mesela ben size birkaç tane şimdi hemen e, örnek vereyim. Bu ayetlerin, efendim o ayetleri okuyun. Rivayet olmadan ne anlayacaksınız bir bakın. Mesela Saat Suresi'nin 44. ayeti arkadaşlar kaydedin. Kaydettiniz mi? Saat Suresi 44. ayet. Bir bakın yani rivayet olmadan ne anlıyorsunuz? Okuyayım ben size. Es-sebdile vakuz biyetike dersen fadrib bihi ve la tahnes inna vecdna hum sabira nema'l abd eno bahsediyor. Eline bir demet sapal ve onunla vur. Böylece yeminini bozmamış olursun. Ne demek bu arkadaşlar? Yani ne önceki ayette ne de sonraki ayette bunlar ilgili hiçbir açıklama yok. Eline bir demet sapal. Onunla vur. Böylece yeminini bozma. bozmamış olursun. Ne anlıyorsunuz bundan? Tek başına hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben bir şey anlıyorum diyen var mı? Eğer rivayetlere bakmazsanız, İsrailiye'ye bakmazsanız, mesela ne tuhaf yorumlar çıkabileceğini görmek için, yani burada isim verebilirim. Bu ciddi bir eleştiri sayılmaz. İslam olduğunu mealene bir bakın mesela. Orada doğrudan meal kısmında vermemiş hatırladığım kadarıyla ama dipnotlarda. Ee, ne tür fantastik yorumlar yapıldığını, işte eline bir asa al, lo asayla işte bir yolculuk yap gibi falan e, böyle enteresan, tuhaf yorumlar yapılıyor. Şimdi burada, belki yani vakit uzar onun için girmeyeyim. Fakat bakın yani merak edin 44. ayet demiştik değil mi? 44. ayet, Sa'd suresinin 44. ayeti, rivayetlere bakmadan hiçbir şey anlaşılmaz arkadaşlar. Onun için İsrailiyat Evet <gülüyor> pek çok zaman zihnimizi detaylarla uğraştırmak noktasında bir takım olumsuz etkileri olmuştur. Ancak bazı ayetler var ki e, İsrailiyat bilgisine müracaat ettiğimizde manzara çok daha net ve berrak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yine İsa suresinden bir örnek daha vereyim. Bu Hazreti Davud'a gelen insanlar Hazreti Davud'un hata yapması meselesi. Ee, ayet numaralarını vereyim. 3 ee, ayet 22 ile 25 Saat suresi yine. Saat 22-25 bir de ona bakın. Mesela İsrailiyat olmadan o rivayetler olmadan yani İsrailiyat derken rivayet bilgisi olmadan bir bakın yani neye tekabül ediyor, ne anlıyorsunuz. bir de rivayetlerle birlikte değerlendirin. O zaman manzara çok daha net bir şekilde karşınıza çıktığını göreceksiniz. Onun için İsrailiyat konusunda yani çok daha aceleci davranmamak gerekiyor. İsrailiyata geçmiş ulema içerisinde tepki verenler olmuş. En sert tepki İbn Teymiye vermiş ve İbn talebeleri tarafları İbnül Kayyim, İbn Kesir ciddi şekilde Tepki koymuşlar ve ne o selefiye denilebilecek belki e, ekol olan Menar ekolü özellikle Reşit rıza yönüyle ne o selefiye çünkü Muhammed Abduh biraz daha farklıdır, ona belki ne o denilebilir daha akılcıdır ama Reşit rıza biraz daha selefilik taraftarı İbnü Teymi'yi e, oldukça seven, ondan etkilenmiş bir insandır. O da. Mesela tefsirlerdeki bu İsrailiyat rivayetlerini çok sert bir dille eleştiren bir ilim adamımızdır. Muhammed Hüseyin e Zehbi de bu ekolün bir zinciri, bir halkası olarak değerlendirilebilir. Netice olarak şunu söyleyelim, evet tamam yani pek çok konuda İsrailiyat insanların zihinlerini lüzumsuz bilgilerle uğraştırmış olabilir. Ancak az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi. İsrailiyat bilgisine müracaat etmeden bazı ayetleri anlamak mümkün değildir yani. Zor değildir demiyorum. O 44. ayeti rivayetlere bakmazsanız mümkün değil anlayamazsınız. <gülüyor> evet. Burada yine değişik baskıları görüyorsunuz. Durrul Mensuller gibi bilmemiz gereken şey arkadaşlar en hacimli rivayet tefsirlerinden ve içinde hiçbir yorum yok. İbn-i Hatim Errazi'nin tefsiri gibi. E, zayıf ha, e, uydurma sahih ne varsa hepsi var. Durrul Mensur, Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Konu bilmiyordum mesela. Bakın. Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ne zaman? 2012 yılında. Evet. Şimdi e, tefsirimizden örnek metni okumaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. kavl Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ahraca Ebu Ubeyd ve İbn Saad fi't Tabakat ve İbn Bişibe ve Ahmed ve Ebu Davud ve İbn Huzeyme ve İbn el-Enbari fi'l Musahif ve Daru Kutni ve Hakim ve sahihahu ve Hakim müstedrekinde nakletmiş ve bunun sahih olduğunu söylemiş. Buhari ve Müslümin şartlarına göre sahih olması gerektiğini söylemiş. Ama hakim bu konuda biraz mütesahildir. Hakimin müstedrekinde sahih olduğunu naklettiği yani Buhari ve Müslümin hadislerine, hadis kriterlerine uygun olduğunu söylediği rivayetlerin sağlamasını yapmak için Zehebi'nin bu konuda müstedrek üzerine yaptığı çalışmaya bakmak lazım. Eğer Zehebi Hakikaten sahih demişsen o zaman biraz daha güvenilir bir hadise olmak durumundadır. Yoksa hakimin biraz bu konuda mütesahil olduğu ulema arasında bilinen bir husustur. Vel bey hakiyü vel hatibu ve ibnu abdil berr kilahuma fi kitabül mes'eleti. Herkesi de e kitabül mes'elede nakdetmişler. Anun misalemete ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâli. Muhsin Seleme radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah Efendimiz Muhsin vesselam Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin rabbil Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin Muhsin sıratallezinin umt'a aleyhim gayril yavaş yavaş okudum peygamberimiz de böyle okurmuş diyor ki kataa ayeten ayeten ayet ayet okurdu dururdu yani elhamdülillahi rabbil alemin er rahim der böyle dururdu duraklarda yani maliki yevmi din ve Sıra es'ayne'tüles diye devam etmezdi duraklarda dururdu vaaddeha adda li'irabi yani bunları yavaş yavaş taadd ederdi iraplı bir şekilde okurdu vaadde bismillahirrahmanirrahim ve lem yu'adde aleyhim bismillahirrahmanirrahim bir ayet olarak saydı ama aleyhim yani orada bir durak eee yoktur buna göre diyor. Halbuki Hanefi mezhebinde bize göre orada bir durak vardır. Hayır i ve aleyhim e, sırat-a-llezine enamte aleyhim hayr-i ve orada bir durak vardır bizde. E, Peygamberimiz aleyhisselam'ın okurken bu rivayete göre tabii başka rivayetlerde orada durduğunu gösteriyor. Bu rivayete göre orada durmamış. Enamte yani, aleyhim hayr-i mavdu ve diye devam etmiş. <gülüyor> و اخرج ابن ابي حاتم والطبراني والدارقطني والبيهقي في سننه بسند ضعيف عن بريده قال قال رسول الله diyor ama bir senedin bakın Burada kısmen senediyle ilgili bir izahta olmuş yani zayıf senetli bir rivayet diyor. Peygamberimiz buyurmuş gibi rivayete göre ben sana bir ayet ya da bir sure söyleyeceğim ki bu ayet ya da sure Hz. Süleyman'dan sonra benden başka kimseye nazil olmadı. Hala sonra Peygamberimiz e, yani bireyde diyor ki femeşe ve tabiituhu yani peygamberimiz yürümeye devam etti ve ben de onun peşinden gittim hatta entaha ila babil mescidi mescidin kapısına varıncaya kadar fe akhraja ihtarej bir ayağını min küffetil mescidi mescidin eşiğinden dışarıya çıkardı ve bakiyetu ohra diğeri içeride kaldı fil mescidi Fakultu bey ve Bey nefsi Ben de kendi kendime dedim ki nesiye Ali ya peygamberimiz hani bana bir şey söyleyecekti ama unuttu dedim Hz Süleyman'dan sonra kimseye nazil olmayan bir şey söyleyecekti unuttu sonra peygamberimiz bana baktı dedi ki Farkbel aleyye bir bana baktı fakale dedi ki Bey şeyim teftep hurranı. İzeftetep, İzeftetep, e, İzeftetep. Öncelikle namaza başladığın zaman Kur'an'a ne ile başlıyorsun dedi. Kultu dedim ki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ile başlıyorum. Galah hia hia. Sınma karaca. İşte bu odur dedi ve sonra camiden ayrıldı. Yani Hz. Süleyman'dan sonra hiçbir peygambere nazır olmamış. Hz. Süleyman'a nazir olduğunu Kur'an'dan biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Nereden biliyoruz? Hafız olanlar hemen söyler. Evet, Nemr Suresi'nde Estaizu billahi innehum min Süleyman ve innehum rahim ayetinden anlıyoruz ki Hz. Süleyman Berkız'a mektup yazdığında bu Süleyman'dandır dedi ve besmene çekerek yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek yazdı. <gülüyor> Kavluhu Taala Elhamdülillahi Rabbil Alemin Akhreca Abdurrezzaki El Musannifu Vel Hakim Tirmizi Yufi Nevadiril Usulü Bu Hakim Tirmizi Sufidir. Nevadiril Usulü isimli kitabı var. Güzel bir kitaptır ama bazı zayıf hadislerde vardır. Vel fi'l Garibi Albeyhakiyi, fil adbi ve fi deyleminin firdevsi, en hacim hadis kitaplarındandır. Zayıf hadis ne varsa hepsini oraya doldurmuştur. Maalesef günümüzde meşhur olan bazı vaizler, hocalar e, hadis zayıf hadis uydurma hadis rivayet etmekle meşhur olan hocalar efendim kaynak olarak e, deyleminin bu firdevsini gösteriyorlar. Firdevsi akbarın halbuki deyleminin bu firdevsi arkadaşlar yani ne bulmuşsa aldığı bir eserdir. Zayıf, uydurma, mevzu, mürsel, munkati, maktu, aklınıza ne geliyorsa, bütün rivayetleri hem de senetsiz bir şekilde aldığı bir eserdir. Ancak maalesef bazı meşhur vaizlerimiz, piyasada meşhur olan insanlar, efendim ben bu konuda hadis buldum kaynağı da işte Deylemi'nin Firdevsül akbarıdır diyorlar. Yani tamam da bu Deylemi'nin Firdevsül akbarında her türlü hadis var. Ya da mesela şöyle çok garip bir şeyle karşılaşıyoruz bizim ilahiyatçı hocalarımızın kitaplarında dahi. Mesela adam bir hadis veriyor. Hadisin kaynağı olarak da keşful hafa diyor. Ya keşfül hafa, keşfül hafa bir hadis kaynağı olamaz ki. keşful hafa ne demektir? Keşful Khafavemizül Elbəs en halk arasında meşhur olan hadisler sahih mi zayıf mı bunları irdeleyen bir kitap. Yani halk arasında meşhur kitap meşhur olan hadisleri bir araya getirmiş, cem etmiş. İbnü Cevzi'nin işte mevzuatı yahutta eee El-Ehli'ul Masnas Suyuti'nin. Bunlar mevzu hadislerle ilgili kitaplar. Şevkani'nin mevzu hadislerle ilgili kitabı var. Şimdi bir hadis koyup da onun senedi olarak verirsen gülerler. Bu zaten demek istiyorsun ki bu mevzu bir hadistir. Keşfül kafa'dakiler mevzu değildir hepsi ama mevzusu da vardır, zayıfı da vardır, sahih de vardır. Onun için inşallah ileride ilmi çalışmalar yaparsanız bir hadisin kaynağını verirken kesinlikle keşfül kafa'yı vermeyin. Çünkü keşfül hafa yani bir hadisin sıhhatini ya da zayıflığını belirtecek bir kaynak değildir kaynak olarak verdi. Ama şunu diyebilirsiniz, yani bu hadis hakkında işte keşfül kafa da şöyle denilmiştir diyebilirsiniz, onu anlarım. Ama kaynak olarak keşfül kafa verilemez. Evet. قَوْلُهُ تَعَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ âlemin. Böyle geçti. Vesaledi U an Abdullah ibn Amr ibn al-As an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qaraa alhamdu ra'sush shukr. Hamd şükrün başıdır. Fama şekarallaha abada Fama Allah'a abdun la yahmeduhu. Allah'a hamd etmeyen kimse Allah'a şükretmiş olmaz. Yani hamd şükrün başıdır. Hamd şükürden daha da kapsamlıdır. Şükür bir nimet karşılığında yapılır. Teşekkür. Hamd ise nimet olsun olmasın yapılan şükürdür denilir. Yani şükür için bir nimet gerekir. Hamd ise nimet olmadan da elhamdülillah. Allah bana zenginlik verse de vermese de elhamdülillah. Allah bana sağlık verse de vermese de elhamdülillah o manada şükürden daha nedir kapsamlıdır. El Hamdi Efendi'nin Fatiha suresinin tepsisine bu elhamdülillah bakarsanız orada güzel bir tespiti var. Diyor ki Arapça'da e, hamd var, şükür var, sena var, medih var bunların her birinin ayrı ayrı anlamları var. Ama Türkçe'de bunu sadece övgü kelimesiyle ifade edebiliyoruz yeterli olmuyor işte. Halbuki Arapça'da örgü dediğimiz Medih'tir. Medih. Hakikat ifade ettiği gibi yalan da olabilir. Yani bir şair zalim, sahtekar, ahlaksız, namussuz bir kralı ondan keseler dolusu altın almak için övebilir mesela. Metül sena edebilir. Ama bu hakikati ifade etmez. Onun için mesela Elhamdülü Elmedhulillah denilmemiş el olsaydı bu e, yalan yere medih de olabilirdi. Eş-şükrülillah denilmemiş. Çünkü şükür nimet karşılığı yapıyor. Elhamdülillah. Hamd, şükür yani nimet olsun, olmasın. Her halükarda övmek, övülmek, övülmeye laikiyet Allah'a aittir demektir. E, bu da Kur'an-ı Kerim'in e, az kelimeyle ne kadar çok mana ifade ettiğini ve Kelimelerin seçiminde ne kadar titiz davranıldığını gösteren güzel bir örnek. وَاَخْرَجَتْ تَبَرَانِ يُوْفِ الْأَوْصَدِ بِسَنَدٍ دَعِيفٍ Bakın yine söylemiş zayıf bir senetli olduğunu. اَنِنَّ وَاسِبْنِ سَمْعَانَ اَنَّهُ قَالَ سُرِكَتْ نَاقَتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi çalınmıştı. فَقَالَ buyurdu ki, eğer Allah Teala o deveyi bana geri getirirse Rabbime şükredeceğim dedi. Fawakaat fi hayyin min ahya'il arabi fihim imra'atun muslimetun. Bu deve Arapların bulunduğu bir bölgeye geldi ki orada Müslüman bir kadın vardı. Fawaka fi khaliha bu kadın içinden şöyle geçirdi. En tahrubu alayha onunla kaçmayı o devenin üstüne binip kaçmayı içinden geçirdi düşündü Fara minel kalmıyor gafleten o insanların bir gafil anını yakaladı fa qaadet alayha thumma o deveyi devenin üstüne bindi ve hareket ettirdi böylece devenin üstünde gitti fasahibet biha elmedine f sadhat biha elmedine ve böylece Medine'ye geldi onun, onun üstünde. فَلَمَّا رَآهَا الْمُسْلِمُونَ فَرِحُوا بِهَا Müslümanlar bunu görünce ferahladılar, rahatladılar. وَمَشَوْ bir مَجِيْهَا Orada bir ya eksik olmuş olması lazım. بِي onun Yani o devinin gelmesiyle çok mutlu oldular. Peygamberimizin kaybolan devesinin geri getirilmesiyle hatta eto resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize geldiler felem raaha qala elhamdülillah efendim sallallahu bunu görünce dedi ki elhamdülillah tantazru sahabeler beklemeye başladılar neyi bekliyorlar el yuhdisu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sauman au salatan yani peygamberimiz demişti ya Allah'a şükredeceğim diye. Acaba şükür nişanesi olarak oruç tutacak mı, namaz kılacak mı diye bir beklenti içine girdiler. Fazannu ennehu nasiye. Ve baktılar ki peygamberimiz ne namaz kıldı, ne oruç tuttu. Dediler ki herhalde unuttu. Fakaru ya Resulullah kat kunte kulte le in raddaha Allahu la eshkura rabbi. Ya Resulullah buyurmuştunuz ki eğer Allah onu bana Geri gönderirse Rabbime şükredeceğim demiştiniz. Kale, elem e elhamdülillah. Efendimiz buyurdu ki, güzel de ben elhamdülillah demedim mi? Yani şükredeceğim demiştim. Elhamdülillah dedim. işte bu şükürdür. dedi Ve ahreca ibn-i celilin munhakimu fî tarihini sabir ve deylemiyü ve senedin da'if. Bak yine zayıf senedde olduğunu söylüyor. Anil hakem ibn-i umayrin ve kâret lehu sohbetin ve kanet lehu suhbetun suhbetun e, ismidir Kânet, e, sohbetun, kaineten lehu yani eee lehu suhbetun ne demektir arkadaşlar hadis tersinden de yeni işledik demişsiniz evet hadis tersi de alıyorsunuz demek ki ve kanet ne demek Sesim geliyor mu hu. Kânet lehu sohbetun. Ne demek? Ne demek hep bir şey çıkıyor? Ne demek hep bir şey çıkıyor? öyle sorduklarınız hep bir şey çıkıyor. Ha. Kanetlahusu ama bunlar önemli ifadeler. Yani metinlerimizde çok geçer. Kanetlahu suhbetun. Yani şimdi bunu bilmezseniz çok sık geçen ifadelerdir bunlar. Yani kânet lehu sohbetun mesela sohbet ehli demek mi? Sohbet yapıyor demek mi? Heh güzel. Emine Hanım tebrikler. Kânet sohbetun demek hani de sohbeti vardı yani sahabiydi demek ki. Kânet sohbetun yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sahabilerindendi. Şimdi peki neden böyle bir ifade söyleme ihtiyacı hissediyor? Çünkü çok bilinen bir sahabi değil. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani sahabi kimdir? Bunun tanımları da var. Hadis bunu işliyorsunuzdur. Fakihlerin tanımı ayrı, usulcülerin tanımı ayrı. Muhaddislerin tanımı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, mümin olarak görmüş olan kimseler sahabidir. Yani onunla konuşmasa bile, şöyle uzaktan görmüş olması bile yeter. Dolayısıyla bu ıı, sohbeti vardı yani sahabilerdendi diyor. Kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme. İzâ kulte rabbil âlemîn. Fakat şekertellâhâ Allaha, zâdekâ. Eğer elhamdülillâhi rabbil âlemîn dersen Allah'a şükretmiş olursun. Fe zâdekâ ne demek burada? Hadi bakalım onu da söyleyin. Hafız olanların... Bu soruyu bilme ihtimali daha yüksek. Güzel. Hafız mısınız Elif Hanım? Seyidübillah le in şekertum le zidennekum. Eğer şükrederseniz artırırım diyor ayet-i kerimede. Bu ona işaret ediyor işte. Şükretmiş olursun, şükredersen de Allah Teala artırmış olur. Bakın neyi artırır arkadaşlar? Buradaki artırmayı yanlış anlayabiliyoruz bazen. Dinin bize vaat ettiği şey, bereket arkadaşlar maddi bir şey değildir. Bereket asla maddi bir şey değildir, manevi bir şeydir, bunu unutmayın. Bereket manevi bir şeydir. Allah Teala dünyada siz Allah yolunu harcarsanız size dünyada 700 kat vereceğim demiyor. Onun mükafatı ahirettedir ama dünyada vaat ettiği şey berekettir. Bereket de maddi bir şey değildir, manevi bir şeydir. Yani sen 1 lira verirsen ben bunun karşılığında sana 700 lira vereceğim mi vereceğim diye garanti etmiyor Allah. Çünkü öyle olsa garanti etmiş olur ve bunu mutlaka görmüş olmamız gerekir. Allah Teala'nın dünyadaki iyiliklere verdiği garanti berekettir. Le in şekertum le ezidennekum derseniz artıracağım burada da berekettir insanın. Hayatta en aradığı şey nedir arkadaşlar? Huzurdur, mutluluktur. Param var, malın var, katın var, yatın var, huzurun yoksa bu hiçbir şey demektir. Ama paran da olmayabilir, malın da olmayabilir, mülkün de olmayabilir. Fakat hayatında huzur olabilir, yüzünde gülücük olabilir, kalbinde mutluluk olabilir. Asıl olan budur yani. İşte buradaki artırma, dinin dünyada vaat ettiği şey asla maddi artırma değildir. Bunu unutmayalım. Berekettir. Burada güzel bir fıkra anlatayım size. Bir kısmınız vaiz olacaksınız belki inşallah kullanabilirsiniz. Yani gerçekten <gülüyor> dünya malı insanı ne veriyor, ne kazandırıyor onu çok güzel özetleyen bir fıkra. E, temel fıkrası. Temel Dursun arasında geçiyor. Temel bacak bacak üstüne atmış deniz kenarında yatıyor. Yan gelmiş yatıyor. Dinliyorsunuz beni değil mi? Biraz uykunuzu dağıtmak için fıkra anlatıyorum. Temel bacak bacak üstüne atmış deniz kenarında keyif yapıyor. Dursun gelmiş diyor ki ya ne yapıyorsun? Ya diyor, bacak bacak üstüne attım. Keyfime bakıyorum, rahatıma bakıyorum. Yani gelip yatıyorum diyor. Ne yapacaksın? Ya diyor, niye yatıyorsun? E ne yapayım? E kalk diyor, biraz çalış diyor. Ne yapayım çalışıp diyor? E git diyor, bak bir tekne kiraladı diyor. Biraz balık tut diyor. Sonra ne olacak diyor? E para kazanırsın sonra. E ondan sonra tekne satın alırsın. Sonra e daha çok balık tutarsın. O tekneyi büyütürsün. Daha büyük tekne olur. Sonra e gemin olur. Sonra ev... Bir iş kurarsın, daha büyük işlerin olur, sonra e, kocaman diyor bir malikane yaparsın, bağın olur, bahçen olur, e, sonra ne yaparım? E, sonra da diyor yan gelip yatarsın diyor. E, kardeşim o söylediğini şu anda da yapıyorum diyor. Şu anda da zaten yan gelip yatıyorum diyor. En sonunda gelip e, yapacağım iş yan gelip yatmaktansa, yap, yan gelip yatmaksa şu anda da onu, onu yapıyorum. Yani bunda gerçekten ciddi bir mesaj, nükte var. Hani tembelliğe sevk eden bir şey değil ama e, zenginlikten maksat ne? Bazen e, fakir insanlar, zengin insanlardan bazen diye çoğu zaman böyle olduğuna inanıyorum. Eğer kanaat e, sahibi ise insan e, bir söz vardır. El abdu hurrum Iza kana'a Vel abdü vel hür abdün Bunu unutmayın. Ya yani müthiş bir hikmettir bu. Sufilere ait bir sözdür. Eee İbn Aciven'in İhyâ Ul Hemed'inde görmüştüm. El abdü hürrun izâ Ne demek? Kanaatkar olduğu sürece köle aslında hürdür. Vel hür abdün izâ Tamahkar olduğu sürece de hür olan kişi, hür olduğunu zanneden kişi aslında köledir. El insanu abdun, lima lehu tamihun ya da tamihun. İnsan tamahkar olduğu şeyin kölesidir. Neyin peşinden koşuyorsa onun aslında bir nevi kölesidir. Evet. Ve ahrace İbnü Cerir ve ahrace İbnü Cerir ve İbnü Müzerri ve İbnü min turuqin an an İbnü Abbas'ın radıyallahu anhu قال: الحمد لله كلمة الشكر. الحمد لله şükür ifadesidir. Eğer kul "Elhamdülillah" derse Allah قال الله kulum" der. "Elhamdülillah" derse Allah der ki kulum bana şükretti. Ve ahrace İbnü Cerir ve İbnü Bihatim min an İbnü Abbas'ın قال: Elhamduhu veşşukru Hamd nedir? Şükürdür. Vel i̇stihzâu lillah Ve Allah'a itaat etmektir. Vel i̇kraru bi ni'amihi Ve e, Allah'ın nimetlerini ikrar etmektir. ve hidayeti hidayetini ve abtidâihi ve gayrı zâlik. Yani Allah'ın e, bütün nimetleri yoktan var eden, yoktan veren olduğunu ikrar etmektir ve ya bunlar çok açıklamaya muhtaç olmadığı için üzerinde durmuyorum. Burada Suyuti'nin Durrul Menzurun yöntemini görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi hadisleri sıralıyor. Bakın kimin naklettiğini söylüyor ama senedini hazfetmiş. Ve ahricu ibnü Hatib an ibn Abbas ennehu kâl ennehu yu'aktiru hadis okurken öyle okunur. Kâle Umar'u, Kadı Ali'mna Subhanallahu ve la ilahe illallah. Fe malhamdu. Hazreti Ömer diyor ki ya biz bu Subhanallahu ve la ilahe illallah o'nu anladık, manasını anladık da elhamdü ne demektir? Kâle Aliyon Hazreti Ali diyor ki Kelimetu radiya Allahu li nafsihi ve ahabba en tuqala. Allah Teala bu sözün söylenmesini kendisi için eee razı olmuştur ve bu sözün söylemesini ister. Wa ahrace bunu Cerir'in. Bu wa nasıl tercüme edersiniz arkadaşlar? Ahrace İbnu Cerir'in. Tabii hemzeyi basıldırırız. Wa ahrace İbnu Cerir'in ve Nasıl tercüme edersiniz? Tahric etti. Yani biraz daha Türkçeleştirirseniz yani tahric ettiği de belki vatandaş anlamayabilir çıkardığı mana çıkardı mesela çıkardı derseniz işte bunun için sordum çıkardı derseniz ne alınar millet bundan ve ahirece çıkardı mesela kitabından çıkardı kitabından attı manasını da şey yapabilir. Süleyman Ateş hoca maalesef e, kitaplarında ahrace mesela çıkardı diyor. Yani Buhari'yi bu hadisi İbn Abbas'tan çıkarmıştır diyor. Ahrace'l Buhari yani İbn Abbas çıkardı diye tercüme ediyor. Türkçede bu e, yani hiçbir manaya ifade etmiyor. Yani sanki kitabından attı gibi bir manaya geliyor. Hayır yani ahrace burada nakle demektir yani. Nakle Nakletti, zikretti. rava demektir yani. Türkçe'ye tercüme ederken diyeceğiz ki mesela İbn-i Celir kimdir? Taberi. Taberi rivayet etti ki ve i̇bn Bihatim. Hatim, Taberi ve i̇bn Bihatim Hatim, i̇bn Abbas'tan şöyle rivayet etti. Yok mana itibariyle çıkardı falan değil yani. Şöyle rivayet etti. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bu önemli bir e, mesele bazı kitaplarda, tercümelerde büyük hocaların dahi yani yanlış tercüme etti bir ifadedir bu. Elhamdülillah huveşşukru Burayı okuduk galiba. Ee, nerede kaldık? Kale elhamdülillah sena un alallah. Elhamdülillah demek Allah'ı sena aynıdır övmektir. Kavruhu Teala Şimdi elhamdülillah ile ilgili bir e, Sufilerin çok hoşuma giden bir yorumunu söyleyeyim. Diyorlar ki Elhamdülillah. Ne demektir Elhamdülillah arkadaşlar? Yani hakikaten e, manası üzerinde e, durulduğunda belki e, saatlerce e, konuşulmaya değecek bir mana. Sufilerin şöyle verdikleri güzel bir mana vardır. Elhamdülillah demek Hamdi ancak ve ancak Allah yapabilir. Yani Allah'ı hamd etmek, layık veciyle yine Allah'a aittir. Yani la illa illallah demektir bir nevi. Allah'ı ancak Allah'ı Allah hamd eder demektir. Bunu destekleyen de bir hadis, sahip bir hadis var. Peygamberimizin duası var. Sübhaneke la uhsi aleyke sena'a diyor Peygamberimiz. Ya Rabbi biz seni layık ve şiyle sena edemeyiz övemeyiz sen kendini nasıl öldüysen öylesin bu sayı bir hadistir duadır dolayısıyla Elhamdülillah'dan böyle bir manada çıkartılabilir Ar-Rahman rahim buna geldik Akhaca bin Hümeydin min tariqi orada her fazla çıkmış galiba Mataril eee ve mı orada bir hata var ama çok da önemli değil an an katade oradaki he de fazla an katadete fi kavlillah burada he'ler fazla yani min tariki olacak o galiba ahraca abdü bnü humeyden min tariki mataril varaqi an katade Fi kavlillahi elhamdülillahi rabbilalemin katada bil devam eder naklediyor ki katada am idi tabi unnesinden mevalidendi kale ma vasafa min falkihi yani rabbil alem dedi Allah'ın bütün mahlukatıdır mahlukat cinsine cinsinden olan her şeydir Fi kavliyr rahmaner rahim kale medhha nefsehu Burada Ar Rahman Ar-Rahim derken Allah Teala kendisini met etmiştir. Ha burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Fatih'in tefsirinde çok yaygın bir e, yanlışlık var. O da şu: Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Hamd Allah'a mahsustur. Mesela Ar Rahman Ar-Rahim, Rahman ve Rahimdir. Maliki yemin din gününün sahibidir diye tercüme ediliyor. Bu doğru değil. Doğrusu nedir? Bu Rahim ve Maliki Din Allah Teala'nın yani lafzatullahın sıfatıdır. Yani doğru tercüme şudur. Rahman ve Rahim olan ve din gününün sahibi olan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Mesela hemen elimdeki tercümeye bakayım. Nasıl yapmışlar? Çok yaygın bir hatadır. Sanki Ar-Rahmanu Ar-Rahimu gibi yani. Sanki müptedahı vermiş gibi. Bakıyorum. Heh, bu Diyanetin meali doğru. Bakın. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Bu doğru bir tercüme. Anlatabildim arkadaşlar? Yani Ar-Rahman, Rahim, Maliki, Ebeddin Ebeddin Lafzatullah'ın orada sıfatıdır. Anlaşıldı mı? Tercüme ederken onu doğru tercüme etmek lazım. Neden bu önemli biliyor musunuz? Çünkü orada neden Hamd'in Allah'a ait olduğunu o sıfatlar açıklıyor. Allah'a aittir çünkü Rabbul Alemin'dir. Çünkü Rahman Rahim'dir. Çünkü Maliki dindir Yani bu sıfatlar Hamd'in Allah'a ait olmasını gerektirir. Bu sıfatlara layık olanı işte ham dedilir. Onu ayırdığınız zaman cümleleri bu manayı vermiyor. Evet, bendeki e, yani şu meal bu güzel bir mealdir. Nasıl görüyorsun? Şöyle gördünüz mü? E, beğendiğim meallerdendir. Halil Altuntaş Taş ve Muzaffer Şahin'in hazırladığı. Diyanet'in bu meali güzel bir meal. Evet. "Kavlu'r Rahmanir Rahim" onu okuduk. "Maliki yemitin, kale yawmu yudanu baynal yevme pardon yevme yudanu baynal halaike." Yani insanlar arasında hükmün verildiği gün demektir. Ey hakeza fekulu yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin rahman rahim Maliki Din. ne demek? Böyle deyin ey insanlar demektir. Şimdi Allah-u Teala kendisi bu hükmü veriyor ama aynı zamanda diyor ki bakın hakikat budur ey insanlar siz de böyle deyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman rahim Maliki Din deyin demektir. Yani bu hakikate siz de dilimizde şahitlik edin demektir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn, qâl, delâ ala Yani bu e, Allah Teala'nın e, zatına, zat-ül delalet eder. İhtinâsı sıratal müstakîm ne demekmiş? Ey sıratal müstakîm. Yani doğru yol. Sıra doğru yol hangi yoldur? Ey Es-sıratul müstakîmu sıratallezîne en'amte aleyhim. Yani o doğru yol hangi yoldur? Nimet verdiklerinin yoludur. Ey tarîkul enbiya. Yani o doğru yolu açıklamış oluyor. Es-sıratul müstakîmu sıratallezîne en'amte aleyhim. Onların yoludur. Ey tarîk kul tarîyi nasıl okuyacağız siz söyleyin bakalım. Ey tarîk kelimesini nasıl okuyacağız? Neden öyle okuyacağız? Bedel, ansup. Evet, bunu bizim derste öğrenmiştiniz değil mi? daha önceden biliyor muydunuz bizim yani ben derslerde bunun üzerinde dururum herhalde e, ders öğrenmişsinizdir yani çoğu kimse bunun e, ey'den sonra gelen e, kelimenin irabını bilmez yani çoğu hocaya da sorsanız ey'den sonra gelen bedeldir ondan önceki kelimenin iğrabını e, alır yani mübdelü minhin irabını alır ey tarikal enbiyei Gayril mağdubi aleyhim ve lattalin. Şimdi arkadaşlar size çok enteresan bir e, yorum söyleyeceğim. Geçenlerde bir normal Muhammed'i paneli olmuştu Marmara İlahiyatta. Orada da e, dile getirdim bunu. Sırâta lezîne en'amte aleyhim Fahrettin el tefsirinden bir ifade söyleyeyim size. Gidin oraya bakın. Sırâta lezîne en'amte aleyhim yedullu ala imameti Ebu Bekr'in radiyallahu anhu. Anladınız mı? Fahrettin Ar Razi diyor ki Sıratal lezîne en'amte aleyhim ayeti Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine, imametine delalet eder. Yani peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Bekir'in imam olması, halife olması delalet eder. Yani gerçekten çok ee, enteresan yorumlar bu kelam alimleri çıkarmışlar. Ben onu hangi sadette orada dile getirdim? Ee, Nur Muhammedi Sempozü'nde paneliydi. Benim de Nur Muhammedi ile ilgili bir makalem var. Tefsirci olarak da beni çağırmışlar kelamcılar. Ee, ben tasavvufu severim. Ee, tasavvuf düşüncesini de genel olarak benimsiyorum. Ancak e, kendimce belki haddimi de olmayı, eleştirdiğim noktalar var. Nur Muhammedi konusunda geliştirdikleri e, fikri yani bir felsefe olarak güzel ama e, şer'i delillerden yoksun bir mesele olarak görüyorum. Hatta bazen yani vahdeti vücudu kabul edebiliyorum. Fena, fena manasındaki vahdeti vücudu. Mesela İbn-i Hacibe'nin anlattığı vahdeti vücutta hiçbir problemim yok. İbn-i biraz daha felsefe ona bir şey diyemem ama bu Nur Muhammedi meselesini kabullenmekte biraz yani bazı sufilerin özellikle levlak, lemâ hılabdûl-eflak manasını e, kabullenmekte zorluk çekiyorum, onu söyleyeyim. Orada yani Sufileri epey eleştirdik, ondan sonra dedim ki yani Sufileri eleştiriyoruz ama e, kelamcıları da bu konuda çok masum sayılmazlar. Fahrettin Errazi bir kelamcı, Eşerî, ona da saygımız sonsuz, büyük bir alim. Benim gibi elli tane insanı cebinden çıkartır, ona bir şey diyemiyorum ama bu ayeti kerimeden sıratallezine namte aleyhim aynen ifa, ifadesi budur yani. Yedüllü ala imam nasıl diyor Bekir nasıl çıkarıyor biliyor musunuz? Diyor ki sıratallezine namte aleyhim diyor ya nimet verdiklerinin. Peki nimet verdiklerinin yolu kim? Başka bir ayette diyor ülaikellezine namallahu aleyhim minennebiyyin ve sıddikin ve şüvede ve salihin Allah'ın nimet verdikleri kimlerdir? diyor peygamberler sonra sıddikler. Salihler, şehitler. Sıddıkların başı kim? Hazreti Ebu Bekir diyor işte bak. Peygamberlerden sonra ilk inanılması, ilk tabi olması gereken Sıddıklara neyse olan Hazreti Ebu Bekir. Sıra'ta lezenen amt bunu çıkartıyor. Ben de Besmele'den demokrasiyi çıkartan başka bir akademisten biliyorum bu ilahiyatçı değil. Ee, bir gece yarısı onunla da tartışmıştık. Besmeleden demokrasi. Yani bazı insanlar hakikaten e, ne diyelim gins kafalı oluyorlar. Bir de yorum dipsiz bir kuyudur. Yani yorumun dibi yok. Ee, bir anekdot anlatayım yine size. Yani doğrudan derse alakalı değil ama bunlar ilginç örnekler. ileride e, işinize yarar. Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın Hatıratı vardır arkadaşlar okudunuz mu Ali Ulvi Kurucu okumayan arkadaşlar varsa mutlaka tavsiye ederim Ali Ulvi Kurucu hocanın hatıratı mükemmel bir hatırat ben Ali Ulvi Kurucu hocayı görmüştüm Fatih Camisinde bir bazıını dinlemiştim e, hatıratını mutlaka okuyun yani bir hatırat okumak isteyen birisi varsa Hatta ilk ondan başlamasını bile tavsiye edebilirim. Orada birinci cildin sonlarında çok enteresan bir şey naklediyor. <gülüyor> Ali Yakup Efendi vardı. Ben onu görme şerefine nail olamadım. Arnavut asıldı. Osmanlı'nın son bakiyelerinden, büyük alimlerinden, Mustafa Sabri Efendi'den, Zahid Kevser Efendi'den istifade etmiş. Ve çok da zeki bir Osmanlı beyefendisi. Arapçası fevkaladeymiş. Ondan naklen... Şimdi Ali Yakup Efendi bir arkadaşıyla beraber Arnavut, Makedonya oralarda bir yerde bir bayram sabahı diyorlar ki bu bölgede çok meşhur bir baiz var. Gidelim onu dinleyelim. Çok hararetli vaazlar yapıyor. Bakalım ne anlatacak? Yani herkes onun peşinden gidiyor. Onu dinlemeye gidiyorlar. Biz de bir gidelim bakalım ne anlatıyor diye. Gidiyorlar bayram sabahına işte namazdan sabah namazdan sonra Hoca Efendi kürsüye çıkıyor başlıyor bir şeyler anlatmaya <gülüyor> bakın bunu unutmayın Hoca Efendi ya bu fıkra filan değil yani bazı Araplardan bunu fıkra olarak duydum ama Ali Ölbe kurucunun hatıratının birinci cildinin sonlarında okuyabilirsiniz Ali Yakup Efendi anlatıyor Hoca Efendi bir hadis okuyor Eden, kürsüden diyor ki Muhterem cemaat Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazretleri buyururlar ki El-Mu'minu kis Kutnin Anladınız mı? Ne demek? Müslüman Pamuk çuvalı Müslüman pamuk Çuvalı gibidir Peygamberimiz böyle buyuruyor diyor. El-Mü'minu ya da el müslimu ki su kutnin. Mü'min pamuk çuvalı gibidir. Bakın diyor Peygamberimiz ne güzel bir temsil yapmış. Müslümanı pamuk çuvalına benzetmiş. Neden? Çünkü pamuk beyazdır. E neden çuval? Çünkü çuvalın içine koyarsın dışarıya çıkmaz. Orada sabit kalır bembeyazdır falan... Bunun üzerine diyor, hoca dakikalarca hararetli, hararetli konuşmalar yaptı. Ondan sonra hoca kürsiden indi. Biz hoca efendinin yanına gittik. Dedik ki hocam maşallah çok güzel, vaaz ettiniz, çok etkilendik. Ama o hadisi biz sanki daha önceden duymadık. O hadisi nereden duydunuz? Demiş ki ya sormayın ya. Yani önüme getirdiler bir yerde, bir kitapta buldum. El-Müslümun ki su futninfol gibi yazıyordu. Kaf'ın bir noktasını e, atmışlar. Oraya kaf koyana kadar canım çıktı demiş. <gülüyor> hocalar da gülmeye başlamışlar demişler ki efendim onun aslı o hadisin aslı El-Müslümun keyyisün fatinun Keyis de da, ikisi de akıllı, basiretli demektir. Yani Müslüman akıllı, ferasetli, basiretli adam demektir. Hani el-keygisu men dâne ve amile limâ ba'del mevt hadis var ya. Yani Müslüman akıllı, ferasetli adam demektir. Ama bu Hoca Efendi tutmuş, bunu keygisunu kiis diyor okumuş. Kiis torba demek aslında. Kiis bugün Karapçada torba diye şey yapılır. Torba, çuval... O fatinunu da kutun diye okuyor. Fatin o da zek yani fethanet var. E, peygamberlerin özelliklerinden. Müslüman pamuk çuvalıdır. Onun üzerine bir yorumlar yapıyor. Dakikalarca konuşuyor. Yani yorum böyle bir şey işte. Yani bir, bir şekilde bir yerlerden tutturup yorum yapabilirsiniz. <gülüyor> Maalesef bizim geleneğimizde böyle. Onun için arkadaşlar yani Kur'an-ı Kerim bir metindir. O metinden her türlü yorumu, her türlü yorum demesek bile pek çok yorumu çıkartabilirsiniz. Buna ihtimal vardır. Onun için de sünnet çok önemlidir. Sünnetle birlikte Kur'an'ı okumak mecburiyetindeyiz. Sünnetle okuduğumuz zaman da işte Kur'an'dan her türlü yorumu çıkartamıyorsunuz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın anladığı yorumu çıkartıyorsunuz. Onun içindir ki Abdullah İbni Abbas hakem olayında, ee, giderken görüşmeye Hz. Ali ona ne dedi? Onlara Kur'an ayet okuma dedi. Çünkü ayet okursan onlar da farklı ayetler okurlar ya da yorum getirirler. Onlara Peygamberimizin hadisleriyle e, delil getir. Peygamberimizin hadisleriyle konuş. Çünkü daha müşahastır, daha somut örneklerdir onlar. Onun için e, sünnetsiz İslam olmaz Pekala. Nerede kaldı? Hayrul mevdu aleyhim, qala al-yahud. Yahud yani ve'l-tazrin qala an-nasara. Hayrul mevdu aleyhim yahudilerdir. Dalin ga nasara, <gayr> <gayr -i mağduubi aleihim yâhudilerdir> nasara diye bu bir örnektir. Mazdûb aleyhime örnek en iyi örneği Yahudilerdir. ...dâline örnek nek aradır Ben âcizâne bunu şöyle anlıyorum. El-mâdûbe aleyhim yani bile bile kasıtlı olarak yoldan çıkanlar, bile bile yanlış yapanlar, kasıtlı olarak yapanlar... ...dâline de aslında belki iyi niyetli gibi, muhabbetli gibi ama ilimden yoksun, vahiyden yoksun, kendi kendine didiniyor, çırpınıyor... Mesela Hristiyanlar da varahbaniyeten ibtedauhu ma كتبناها عليهم illa ابتغاء رضوان الله yetinde olduğu gibi ruhbaniyeti onlar aslında Allah'a daha yakın olmak için uydurdular güya ama yani bir işe yaramadı yanlış bir yola sapmış oldular. Evet bu Ahrec eder Kutni ve Hakimi ve Beyhaki anmü selamete annar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem okur ef'i salat bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayet peygamberimiz besmele yoktu ve bunu bir ayet saydı. Elhamdülillahi rabbil alemin ayetaini bu ikinci ayet oldu. r-Rahim ferasa ayetim üçüncü ayet oldu. Maliki yevmiddin erba ayet dördüncü ayet. Ve kale herkese yeken abdu yekenü's tein ve cem'a hamse esabihî yani şöyle beş parmağını cem ettir. Yani bunların her biri birer birer ayettir demek istiyor. Hani durak yerlerini söylemiş oluyor. 4 Buradaki h yine fazlalık olmuş. Kavlu Teala Malik Din, ve fi kıraat-in Malik Yawmiddin. Ahrac et-Tirmizi ve İbnü'd-Dünya ve İbnü'l-Enbari ve killahuma fi kitab sallallahu Bu Kitab-ı Musahif İbn olması lazım. Bu Ebi var ya, yani Sünenebi Davud sahibi onun oldu. Bunda maalesef yani Kur'an'ın mevzuukiyetine bile halel getirebilecek bir takım bazı çok tuhaf rivayetler vardır. Dikkatli okunması gereken bir kitaptır. Bizim ulemamız yani zayıf mevzu ne varsa bir tarihçi refleksiyle hani günümüzde söylenmiş ne varsa bunların hepsini kitaplarımıza kaydedelim de ileride alimler, ilim adamları bunları ayırt etsinler diye düşünmüş olmalılar ki kitaplara bazı yani Kur'an'ın ilahi kaynaklı olduğu noktasında ciddi şüpheler uyandıracak bir takım rivayetleri dahi derc etmişler. Bundan dolayı Ebu Davud'un oğlu İbn-i Ebu Davud bu kitab-ı yazdığından dolayı küstüğü, kızdığı söylenir. Biraz dikkatli okulması gereken bir kitaptır. İki cilt bu. Müsteşriklerin çok kullandığı bir kitaptır bu kitab-ı Hatta müsteşrikler tarafından da neşredilmiştir yani. An-ımmü selamet enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâle yakra'u maliki yevmi d-dîn bi gayri elifin yani meliki diye ve akraca İbnül Enbari'yi an enesin kâle ennehu kâle diyeceğiz. Kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in ve Umar'u ve Talha ve Zübeyri ve Abdurrahman ibn Avf و ما عز ابن جبيل مالك يوم elif o zaman melik yevmiddin olacak elifsizse böyle. Bir rivayet var biliyorsun malik melik. Bu ahreca Ahmedu Fizzuh diye bu Ahmed bin Amber kitabı zuh'tur. Bu Tirmizi yevob nebi Davud ve Ibn al-Mbarezi anenne senan nebi sallallahu ve ve Umar ve maliki yine meliki oradaki elif fazla. Ha pardon, bil elif bil elif dediğine göre Maliki Yevmittin olacak. Ve ahricu Sayyid fi'l min tariq nabi ve ve Umar ve yani. Ve ahricu Ubeyki'un ve ve rasulullah burası kalmış. Burada bir eksiklik var. Sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, noktalayalım. Bu cümle tamamlanmamış. 5. ayet. Kavluhu Teala İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ahrac Ibnü Cerir. Kimdir bu İbnü Cerir? Hemen söyleyelim. İbnü Cerir kimdir? Tabiri Güzel. Vefatı kaç? Vefatı kaç? 310 değil mi? Bu da vefatinin İbn Taberi'nin nasıl vefat ettiğini, defnini, cenazesini falan da mutlaka okuyun. Çok ibretlik. Yani mezhebi taassubun insanları getirdiği noktayı göstermesi açısından Tabi'i gibi bir alemin cenazesini dahi kıldırtmamışlar. Aşırı selefiler, hanbeliler o günün yobazları diyelim. Hani İbn Abbas'ın fiqhi yaken a'budu yani eyken vahidu demektir bu ve ne yalnızca seni tevhid ederiz, senden korkarız ve ercu rabbena la yani sadece Rabbimiz senin rahmetini umar umarı senden başkasını değildir. Meful önce gelirse Arapçada bu hasr ifade eder yani yalnızca sen mabudu iyake edersen sana kulduk ederiz. İyyake nabudu meful başa gelince yalnızca sana kulluk ederiz manasına gelir ve ye keneseyn yalnızca senden Nas nasıl tercüme edersiniz? İyyake nabudu ve iyake nestağfiru nasıl tercüme edersiniz arkadaşlar? İyyake nabudu nasıl tercüme edersiniz? İyyake nestağfiru nasıl tercüme edersiniz? Dikkat etmemiz lazım. Yani çok kullandığımız ayetler olmasa sebebiyle. Yalnız sana ibadet eder ibadet eder arkadaşlar burada doğru bir tercüme değil. Neden biliyor musunuz? Türkçede ibadet dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Yalnız senden yardım dileriz de bence doğru değil. Evet Zeynep Hanım dedim kulluk demek lazım. Türkiye'de ibadet dediğimizde namaz niyaz oluyor. Yani yalnızca sana ibadet ederiz, namaz kılarız ama yani ibadet, ubudiye sadece namaz, namaz, niyaz, oruç, haç bundan ibadet ibaret değil. Yalnızca senin önünde boyun eğ, yalnızca senin otoriteni tanırız. Yalnızca senin kurallarını mutlak değişmez kural olarak biliriz demektir. Yani gerçek otorite olarak yalnızca seni tanırız demektir. Yalnızca senin kuralların önünde eğiliriz demektir. Öbüründeyse ya Kenesoy'un yalnızca senden yardım dileriz dersek mesela o zaman paraya muhtaç olduğumuza birinden e, borç dilenmememiz gerekir. Yani ya senden yardım dileriz orada eksik kalıp Medet umarız demek lazım. Yani bir insandan umulmayacak... İnsan üstü bir varlıktan bulacak şeyler varsa onu sadece senden bekleriz. Yani bir mesela evde kalmış bir bayan ya da evlenmek istiyor gidiyor telli babaya aman telli baba canım telli baba ne olur bana bir koca yolla derse bu olmaz işte yani. İyyâken âbudu ve iyâken esteyinâ ters olur. Medet ummak. Yalnızca senden medet umarız. Onu medet ummak diye tercüme etmek. Yani e, insan üstü bir Varlık olarak yalnızca senden bir şeyler bekleriz. Anlatabiliyor muyum? Nabudu'yu kulluk olarak çevirmek lazım. Neste'in de medet ummak, e, olarak tercüme etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ala ta'atike ve ala umurina kullia. Yani sana e, kulluk konu, itaat konusunda ve bütün işlerde senden yardım isteriz demektir. E, bazı rivayetlerden öyle anlaşılıyor ki yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, diyor mesela yani bir şey istediğin zaman yalnızca Allah'tan iste. Sahabileri bu konuda öyle güzel peygamberimize eğitmiş ki tabiun nesli anlatıyor diyorlar ki öyle sahabiler gördük ki atından giderken kamçısı düşerdi yere de bizden kamçısını istemezdi. İnerdi atından kendisi alırdı. İnsanlardan bir şey istememek için. Yalnızca yalnızca her şeyi Allah'tan istemek için yani peygamberimiz onları öyle güzel eğitmiş ki atından düşen kamçıyı dahi başkalarından istemez olmak için inerdi kendisi alır diyorlar. Devam edelim. Bitirmeye çalışalım. Ve ahra ce vakiyun vel firyabi ya da razin diyor. Ruzeynin de razin'in Kâle sema'tu aliyen qara'a hadha harfe ve kana quraşiyen arabiyen ve iyâken, ihtina. Ee, Hazreti Ali diyor buradaki harf sebat ahruf var ya o şekilde değerlendirmek lazım. Yani bunları ne'abudu ve nesta'inu şeklinde merfu olarak okuduklarını gördüm Hazreti Ali'nin. Bu şekilde kıraat ettiğini gördüm diyor. Kavlu-u sıralar müstakim ahrecel hakime ve sahahehu ve Teakkabahu olabilir o. He yine fazla. Teakkabahu zehebiyyü ve tebi'ahü olabilir. Ve tebi'ahü zehebiyyü olabilir. Yani biraz hatalar var bunda. Teakkabah değil de tebi'ahü olabilir. Evet. Akhrej el hakim ve sahahahü Şimdi e, hakimin müstedrekindeki her hadis Buhari ve Müslüman şarttan uygun değil dedik. Yani Zehebi'nin tasihihi önemli. ve e, Yani orada H fazla onu nasıl okumak lazım? Ve tebi'ahu belki olabilir. Ve tebi'a değil mi? Yani bende H koymuşlar. Tebi'ahu el-zehebi yuhane bi hurayrete. Evet, tebi'ahu olması lazım. Ben Yani, yani ayınla B'de ayrı yazılmış. Tebi'ahu zehebiyyü, yani de o zaman ne demektir? Bu tebi'ahu yani hakimin tasihine o da tabi oldu. Yani o da sahihtir dedi. Eğer de e, sahih demişse müstedir ki o zaman o sahih bir hadistir. Yani bu her Müslüm şarttan uygundur. A nebi hurayr tenna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a kara ihtinası sallallahu aleyhi ve sellem ve akr sa'id bin mançur ve abd bin ve al-bukhari yufi ve abdul-ambari ibn bakın iktna sırata da var sırata da var bir ahrufu sebe ile alakalı bir mesele bu ahru sebe meselesinde biliyorsunuzdur yani manaya çok teāluk etmeyen bir takım farklılıklar türkçede de bu var yani mesela ne yapıyorsun diyoruz türkçe İstanbul türkçesiyle şivesiyle Eee ni ne ni, ni diyorum diyor mesela işte Egeliler benim afyonu var mıydı içinizde hemşerim. Niye diyorum? Efendim Kastamonu, Zonguldak oralar nörüyom. işte nettiriyom falan yani çeşitli şeyler var biliyorsunuz. Bunları da öyle görmek lazım. Yani lehçeler var, lehçe farklılıkları var. Manaaya tahallük eden şeyler değil. وآخر ابن الأمباري يعني الفراء قال قرأ حمزة الزرادة بقى الصراد الصراد الزراد صادس زا بالزاي قال الفراء والزراد ااا بإخلاص بإخلاص بإخلاص الزاي يعني Zâ ile okumak. Yani tam bir zâ ile okumak. İhlas tam yani böyle tam zâ ile. Ez zirat diye okumak lazım. Lugattun li uzra ve kelbin ve benil ayn. Yani bu kabilelerin e, lehçesini şu. Ve akraca bin Ebi Hatim'in anib'in Abbas'in fi kavri ihtinâsı sılâtanın müstakîm. Bize hak olan dinini ilham et. Bize ona Iı, sevk et demektir. Ve Ahrecah Ibn Jareer ibn Ali ibn Abbas fi ihtina sıratal mustakim qale el bize hidayete ulaştıracak yola ilhamet ve hu dine'llahi lezi la haye ve bu da hiçbir ayriği olmayan din demektir. Ve Ahrecah Ibn Jareer ibn el ibn sırat demek yol demektir. Ve Ahrecah Vakiyun ve Ibn ve ve muhammili yu fi amalihi bu kitabın min nuskatil musannifi vel hakimu ve sahahahu Bak hakim diyor ondan sonra ve sahahahu diyor yani hep hakim sahih olduğunu söyledi ancak İbrahim ve Abdullah fi kavlihi ihtinas sıratal müstakim kale bakın arkadaşlar bu da önemli Kur'an'da mecaz var mıdır yok mudur tartışmasını bitirecek bir şeydir bu maalesef İbnü Taymiyyah çok zeki bir adam ama Kur'an'da mecazın olmadığını söylemiş ee, Halbuki İbn Taimiyenik end bakın, es ihtin asırlar atar sakın bizi dost doğru yola ile doğru yol nedir arkadaşlar? Vatan caddesi mi? Bağdat caddesi mi? Ne bileyim? İngiliz asfaltı mı? E, e, Fevzi Paşa caddesi mi? Nedir yani? Doğru yol? Doğru ya yani mecazi bir ifade bu. Doğru yol. İşte doğruluk yolu, vahiyet abi olan yol, Kur'an yolu, Sünnet yolu. Mecaz olduğu gayet açık Fatiha suresinde. İbn-i kendisi bile bunu yorumlarken Ey el-İslam demiştir yani. Ama öbür taraftan Kur'an'da mecazı kabul etmemiştir. Mecaz yalanın kardeşidir, ikizidir demiştir. Kur'an'da pek çok yerde mecaz vardır. Mecaz bir edebli sanattır yani. Yalanın kardeşi değildir. Bir bir ifadeyi daha teykitli çarpıcı, etkili bir şekilde anlatmanın yoludur. Kâle huvel İslamu. Bu İslam'dır diyor. Ve huve avsa'un mimma semai vel ardı Bu da yerlerde ve göklerde olanlardan daha geniş bir manadır. Ve akraca ibn-i ceri cüreycin. i̇bn arkadaşlar Rumca bir kelimenin Arapçalaştırılması. Neyin Arapçalaştırılmışı biliyor musunuz? Cürayç. George. Var ya George. George'un Arapçalaştırılmışıdır. Cürayç. İbn-i Yani İbn-i Abbas'ın i̇slam İslam demektir. Yani bu çok açık burada mecaz oldu. Bu. Ahreca ibn-i Ani bir Mesudin, Vanaşımlı Sahabeti ve bazı Sahabilerden esrata müstakim İslam. Bakın yani Sahabilerde bun İslam olur, Söylemişte. Kâlû Taâl esrata, Lüzînân ham taâlî, Mâilı maddub alimar aldaalîn. Akrâja ukiyân wa abu Ubayîdîn, Vusayyid bin Mansûrîn, Wa abû Dûbnu Hûmâyidîn, Wa abnu Munzirîn, Wa abnu Nûl, Abi Dâwûd, Wa abnu Lambarîyê kila hûma fil rasaḥfî min Turuki, Am Umarab min Turuki. Roma Rabbinil hatta baneo kana yakra sratan men en'amta aleyh ma zet omer sratel zine de sratan men en'amta aleyhim diye okuyormuş. Manada bir değişiklik var mı? Yok. Aynı mana. Gayril mağdubi aleyhim ve gayriddallin diye okuyormuş. Fatiha suresiyle de ilgili manayla ilgili ufak tefek bazı farklılıklar bazı rivayetler vardır. Bu o dönemin ahrufe sefa anlayışıyla da alakalıdır. Ancak Hazreti Osman dönemindeki musafların istinsahından sonra artık bu konuda ümmet arasında bir ittihat, bir icma hasıl olmuştu. Fatiha suresi burada bitti. Saatte 8'i 10 geçiyor. Aşağı yukarı hadis var zannedersem şu anda. Yani devam etmek isterdim ama metin zaten gördüğünüz gibi zor değil. İki sayfa kalmış. İki, üç sayfa gayet metin kolay. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Derslerle ilgili arkadaşlar bir eleştiriniz varsa bunu dile getirin. Ee, size faydalı olmak için burada varız. Ee, yani ben geçen sene yüz yüze olmayan dersleri çok sevmiyorum. Geçen sene bırakmaya karar vermiştim ama arkadaşlar e, özellikle e, yani istirham ettiler devam etmem için size faydalı olmak için buradayız Eğer bir ders ilgili eleştiriniz Senkiiniz varsa email olarak da yazabilirsiniz Hani metni fazla okuyorsak biraz daha azaltarım biraz daha konulara girelim diye ee, yani sizin hizmetinizdeyiz elimizden geldiğince size yardım olmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz Yani emin olun sadece siz istediğiniz için ki bir grup da fakülteye geldiler. Onun için devam ediyorum. Yoksa yani birebir olmayan dersi sevmiyorum. Hayatta en zevk aldığım şey derslerim. Yani insanlara faydalı olabilmek kadar güzel bir şey yok. Hayrün nas, men yefavün Ama yani karşılıklı olmayınca diyalog pek hoş olmuyor. Onun için size sürekli soru sormaya çalışıyorum. Fakat yine de hatalarımız oluyorsa e-mail bunu dile getirirseniz hocam şöyle anlatırsanız daha iyi olur diye. Bence biraz yani haftada bir buçuk saat olması eksik oluyor. Keşke hani Metin'le birlikte tefsirde tartışılabilecek çok güzel konular var. O konuları da tartışabilsek güncel konular var. İşte Kur'an'ın tarihselliği meselesi var. Ne bileyim bir işaret tefsiri kolu var benim de özel ihtisas alanım olan yani o konularda da yani tartışılacak konuşulacak çok güzel konular var ama bu bir buçuk saat içerisinde bu yetmiyor. Mesela tefsir metinleri çok yoğun oluyor mu bilemiyorum yani bölüm koordinatörümüz Hidayet hocamız o da yani İritam için herhalde elinden geleni yapmaya çalışıyordur en iyi verimli geçmesi için ona da iletebilirsiniz ama Bizim derslerimizle ilgili herhangi bir teklifiniz olursa onu e, e belirtebilirsiniz. Her türlü teklifinize, eleştirinizi açığız. Sizin için buradayız. Size faydalı olmak için buradayız. Vesselam. Mahmutay2000.ethotmail Mahmutay2000.ethotmail Tamam arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa 3-5 dakika cevaplayabilirim eğer. Vaktiniz varsa biraz çıkacağım. <gülüyor> yani kusura bakmayın biraz daha yorgun olarak geliyoruz. E, derslerden çıkıyorum. E, namazı kılıyorum ancak yetişebiliyoruz. Biraz da geç geliyorum. Tefsirle ilgili, derslerle ilgili sorunuz varsa hasbihal edebiliriz. Bir de canlı ders herhalde dönem sonunda yapılıyor. Oraya gelmek isteyen arkadaşlar olursa orada da görüşebiliriz. Buyurun Elif Hanım. Necva ayetini tarihselliğe düşmeden nasıl yorumlarız? Ee, vallahi zor bir soru. Necva ayeti Hazreti Ali biliyorsunuz diyor ki o ayeti bir iki gün e, amel ettik o ayette ondan sonra hemen e, ne solumdu diyor. E, yani o tarihsellik meselesini uzun uzadıya konuşmak lazım. Tarihselliğe düşmeden derken oradaki tarihsellikte maksadınız nedir? Yani orada kesinlikle bir nesih vardır Necve ayetinde. Hz. Ali kendisi de söylüyor yani bununla bir iki kişi amel etti amel etmedi yani birkaç gün kaldı sonra değiştirildi diyor. Yani genel olarak şunu söyleyeyim tarihsellikten ne anladığınızla alakalı bir şey. Arkadaşlar Kur'an tarihsel midir değil midir? Hem tarihseldir hem evrenseldir. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı materyaller, malzemeler tarihseldir. Ancak mesajı evrenseldir. Kur'an-ı Kerim'de Arap Yarımadası'nda bilinmeyen hiçbir meyve adı yoktur. Hiçbir hayvan adı yoktur. Hiçbir şehir adı yoktur. Hiçbir peygamber adı hemen hemen yoktur. Arapların bildiği kültür üzerinden bildiği dil üzerinden konuşulmuştur kitabın arabiyyün mübin, Kur'an'ın arabiliği de sadece Arapça olması değil mesela cennet tasvirlerine bakın e, taht üzerine kurulmuş insanlar işte gölgelikler e, mesela şunu sorayım size eğer Kur'an-ı Kerim Antarktika'da inmiş olsaydı Rusya'da inmiş olsaydı cennet tasvirinde sizce e, gölgelik olur muydu? Onlar için nimet güneştir yani. Ben İngiltere'de 8 ay kaldım. Yurt dışında olanlar biliyordur. Birazcık güneş çıksın. Affedersiniz. İnsanlar çığız soyunup parklara koşuyorlar güneşlenmek için. Müthiş bir nimet. Orada sürekli çünkü hava bulutlu, yağmurlu. Orada güneş bir nimet. Şimdi ama bu Kur'an'ın evrenselliğini halel idare etmez yani. Kur'an evrensel değildir şeyini çıkartamayız. Kur'an-ı Kerim bir taraftan cennette bu tür tasvirleri veriyor ama öbür taraftan da ve fiha ma ateş değil enfusü vetelazzu aynin ayn. diyor. İstediğiniz her şey var. Yani bir taraftan ilk muhatap kitlenin duygularını, heyecanlarını harekete geçirecek, geçirecek şeyler söylerken öbür taraftan da genel kaideler beni en çok titreten Beni en çok etkileyen mesela cennet nimetleri alakalı ve ridvanu ekberdir. Ben cennette hurilere filan talip değilim. Yani sen mi olarak söylüyorum? Cennette ne beklerim? Huzur beklerim. Allah'ın e, benden razı olduğunu hissetmek bana en güzel nimet olarak yeter. Buna talibim. E, Kur'an-ı Kerim eğer e, çok soyut düşünme yeteneği kabiliyete gelişmiş olan bir topluma gelseydi, cennet tasvirleri bile değişir. Ya bu cennet değişirdi mana aslında değil. Yani lütfen yanlış anlamayın. Mesela Abdullah ibn Abbas diyor ki hem e, İbni Kesir'de geçer sayı senettedir hem taberide de geçer. La yüşbihü şey'ün ma fil cenneti e, La yüşbihü şey'ün ma fil dünya min ma fil cenneti illa fil esma Dünyadaki şeylerin ahirettekilere benzer, daha doğrusu cennettekilerin dünyadakilere benzerliği sadece isim benzerliğidir diyor. Onun dışında bir benzerlik yoktur. Bunu söyleyen Abdullah ibn Abbas. Ya ben bu kadar kesin bir şey söyleyemem. Ama e, yani e, oradaki şeyler Allah'ın anlattığı şeyler aynen bizim bildiğimiz şeyler mi orasını Allah bilir. Mesela bir şey söyleyeyim. Erkek olan arkadaşlar beni dinliyorlar mı bilmiyorum. Erkek arkadaş var mı? Erkek var mı şu anda beni dinleyen? Şuraya bakayım. Erkek yok herhalde. Var mı? S yok. Yok. Harun Ustu, ha. Mesela bir, bir arkadaş çıktı. Erkek arkadaşlara şunu sorarım: Altın bilezik takmak ister misiniz arkadaşlar? Mesela altın bilezik takmak, ipek elbise giymek, sizin için böyle hayallerinizi süsleyen bir şey mi? Altın Mesela hiç hayal ettiniz mi bileklerinizde şöyle altından e, bileklikler olsun efendim altın kolyeler olsun üstünüzde ipek elbiseler yok ilakis utanırız değil mi ya bu adam affedersiniz e, çok özür dilerim gay mi derler yani altınlarla bilmem mücevherlerle dolaşıyor nasıl biliyor musunuz ama Kur'an'da Yuhaylün Afiyamın esavremin zahbin waludu diyor. Orada altından gümüş altından bilezikler takacaklar. İpek elbiseler gibi. Niye? O dönemin kralları zenginleri altından bilezikler takıyor. Erkekler bilezik takıyor. İpek elbiseler yani debdebe aşağı, lüks bunun özelliği. Kur'an'da diyor ki bak Allah sizi ahirette krallar gibi yaşatacak. Dünyanın bu geçici nimetlerine tamah etmeyin. Ahirette sizin bu ...gördüğünüz krallardan ahlasını yaşatacak. Tamam mı? Onun manası budur. Yoksa ahirette ben altın bilezik takmak istemem. Yani Allah taktırırsa ona bir şey diyemem ama benim böyle bir hayalim yok yani. Hayallerimi ulusu istemiyor. Allah'ın benden razı olması benim için yeter. Hiçbir nimet olmasa bile o manevi duygu benim için yeter. Sevdiklerimle orada anamla, babamla, karımla, eşimle, çoluğumla, çocuğumla beraber olayım. Bana nimet olarak o yeter. Allah Teala ne verirse başım üzerinde yeri var ama e, yani cennetin bazı tasvirlerinde dahi bazı malzemeler o dönemin e, kültürünü yansıtır. Bakın bu tarihsellik demek değil. Yine Allah genel çerçeveyi koymuş. Gönlün istediği her şey var. Ben mesela ne isterim? Cennete gittiğimde uçmayı çok isterim. Hani cennette uçan bir insan görürseniz onun ben olma ihtimalim yüksektir. Hani kuşlar gibi kanatlarını uçmayı çok isterim. Bunu isterim mesela. Bir aram olsun isterim. Dünyada bundan zevk alıyorum. Mesela yani en büyük talebimiz de tabi ilahi ente maksudi var edake matlubi. Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olduğunu hissetmemizdir. Bununla ilgili hadisler de var zaten. Cennetlikleri toplayacağım. Daha istediğiniz bir şey var mı diyeceğim. Ya Rabbi bir elimiz yağda, bir elimiz balda ne isteyelim ki diyecekler. allah Teala diyecek ki asıl sürprizimi daha göstermedim. Asıl sürprizimi saklıyorum. Nedir Ya Rabbi size hillu, hillu aleykum ridvani felâââskatu aleykum ebedâ diyecek. Artık size rızamı veriyorum. Bundan sonra size asla darılmayacağım, öfkelenmeyeceğim. E bundan büyük nimet olabilir mi? En büyük nimetler manevi nimetlerdir. Yani bir Eşinizin, sevdiğinizin sizi sevmediği halde bir hediye vermesi mi sizin hoşunuza gider? Bir para vermesi mi mesela? Babanız sizden nefret ediyor, size lanet okuyor, her gün küfrediyor, her gün aşağı oluyor ama size bir Mercedes oluyor. Bu mu hoşunuza gider? Yoksa babanızın size şöyle kucağınızı açması, evladım yavrum diye bağrınıza basması mu hoşunuza gider? Manevi mutluluklar her zaman maddi mutluluklardan üstündür. Mesela Razi tefsirinde bunu çok güzel anlatır pek çok yerde. Onun için yani Kur'an'ın tasvirlerini, cennet-cehennem tasvirlerinde bile e, bunun etkilerini görebiliriz. Ama yani kullandığı bazı malzemeler yereldir, tarihsel fakat mesajı geneldir. وَرِدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Tevbe suresinde başka yerde. iki yerde Allah cenneti hurileri anlatıyor, gülmanları anlatıyor. Efendim kâşaneleri ama en sonunda diyor ki وَرِدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرِ Sakın hurilere, gıdmanlara aldanmayın. En büyük talip olacağınız şey Allah'ın rızasıdır. Asıl mesaj budur. Ama e, yani mesela e, vakit geçti mi bilmiyorum ama e, cennet tasvirleri ile alakalı. Müslümanlar Taif'e gidiyorlar. Bakın bu sebebin özürler de vardır bunlar. Taif'e gidiyorlar, bakıyorlar ki çok güzel işte hurma ağaçları, muz ağaçları. Ondan sonra ayetlerde de aynı şeyler geliyor. Yani Müslümanların Taif'teki o bahçelerde gördükleri şeyleri Allah Kur'an'da diyor ki bakın o Taif bahçelerinde gördüklerinizin alası cennette var. Tamam mı? Yani oraları biraz tarihsel, biraz yerel unsurlar ihtiva eder. Aksi takdirde işin içinden çıkamazsınız. Bizim müfessirlerimizin de bu konuda hiçbir problemi yoktur. Tamam mı? Mesela وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَيْذٍ زُرْقَى Mücrimleri o gün zürka, mavi gözlü olarak delilteceğiz diyor. Ebu Su tefsirine bakın, başka tefsirlerde de var. Niye mavi gözlü? Çünkü diyor Araplar, Rumları mavi gözlü olarak, Rumları düşman bilirlerdi. Onlar da mavi gözlüydü. Mavi gözlü olmak kötü olmak demektir. Gerçi ben bu yoruma katılmıyorum, onu söyleyeyim yani. Oradaki zürka demek, ama demektir. Çünkü mavi demek, o gözün şu karalığı gitmiş demektir. O ayrı bir şey yani. Bana göre o doğru bir yorum değil. وَمَنْ كَانَ فِي هَا دِي اَعْمَا فُوَ فِي الْاَخِرَةِ اَعْمَا وَاَدَلُّ سَبِيلَ Bununla birlikte düşünürsek dünyada ama olan orada da amaadır. Burada hakikatleri göremeyen orada da hakikatleri göremeyecek demektir. O ayrı bir şey. Ama yani bizim müfessirlerimizin de bu konuda bir kompleksi yoktur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam yani tarihsel unsurlar ihtiva ediyor Kur'an. Mesela devenin kangurudan ne üstünlüğü var arkadaşlar? Devenin kangurudan ne üstünlüğü var bana söyler misiniz? Efelâ yanzurûne ile bile keyfe hulukat diyor. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim Avustralya'da inseydi deveye bakmıyorlar mı diyecekti yoksa Efelâ yanzurûne ile kanguru mu diyecekti. Arapçası nedir bilmiyorum. Ya da kutuplarda insedi ya şu kutup ayılarına bakmaz mısınız? Allah onların derisi nasıl yaratmış bu soğuğa göre kat kat yaratmış. Yani devenin diğerlerinden ne fark? Her birinin ayrı meziyetleri var. En çok onlar deveyi görüyorlar. Nasıl biliyor muyum? E, Türk dere inseydi, Orta Asya'da inseydi, Eferhan Yantıru'na mi diyecekti muhtemelen? Kurda bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştı? Çünkü en büyük, en çok bildikleri hayvan. Yani ne fark eder? Bir yerde deve diyor. Bir yerde önemli olan burada mesajdır. Etrafınıza bakın, gözünüzü açın. Nasıl var olmuş? Bunlar kendi kendine nasıl olabilirler, bir damlacık şeyden nasıl bu kadar varlık meydana geliyor? Asıl mesaj bu. Yani dindarlık biraz derinlere inmektir. Mana ehli olmaktır. Biraz tefekkürdür, taakkuldür, tezekkürdür. Bunları düşündüğümüz zaman, evet tarihsel e, e, malzemeler var. Yani Kur'an'da yerel malzemeler vardır. Bunu şey yapalım mesela, Bedir gazvesi, Uhud gazvesi. Hanginiz Bedir gazvesine katıldınız? Hanginiz o Savaşı'na katıldınız? Hanginiz Hendek Savaşı'na, Ahzab Savaşı'na katıldınız? Bu bizim tarihimiz değil. Tarihte yaşanmış bir savaş bize anlatılıyor. Şimdi buna nasıl tarihsel değil, yani tarih değil diyebiliriz. Evrensel bir şey, bir kere olmuş bitmiş bir şey. İstanbul'un fethi, her gün tekrarlanan bir, bir kere olmuş bitmiş bir şey. Ama oradan biz pek çok mesaj çıkartıyoruz. Yani imtihan da zaten burada. Ee, bilmiyorum uzattım mı beni de dinlediniz mi ondan emin değilim hadis dersine geçip geçmediğinizi de bilmiyorum vakit uzadı yani tartışılacak konuşulacak çok güzel meselelerimiz de var ama e, vakit yetmiyor yani keşke iki dersi olsa birinde metin okusak birinde bu tür konuları tartışsak ya da bir dönem metin okusak bir dönem bu tefsir problemlerini tartışsak ee, güzel olur ama bizden bu kadar. Dediğim gibi dersle ilgili eleştirileriniz varsa lütfen arkadaşlar benim e-mail adresime yazabilirsiniz. Tamam mı? Yani genel olarak e, koordinatörümüz Hidayet Hocamız biliyorsunuz. Onunla da paylaşabilirsiniz. E, ben dediğim gibi yani internet üzerinden dersi sevmiyorum ama sırf e, arkadaşlardan böyle bir talep olduğu için bu dersi devam ettiriyorum. İnşallah da faydalı olmaya çalışıyoruzdur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.